Sen sen ol da Yüreğinde yoksa Allah inancı Bil ki budur seni kemiren sancı Ruhunla bedenin iki yabancı Bu çatık çehreyle bitmez bu yarış Sen sen ol da önce kendinle barış Deryada bir damla bu dünya malı Nimet ormanında bir kuru çalı, seni teslim almış bir kahve falı. Bu karanlık yolda bitmez bu yarış. Sen, sen olda önce ilimle barış. İyi gün dostuna yaslanıyorsun. Bedeni hazlarla süsleniyorsun. Yalnız madde ile besleniyorsun. Manadan kaçmakla bitmez bu yarış Sen, sen ol da önce gerçekle barış Ölüm kuşkuları kalbine sinmiş Akıl antenlerin batıla dönmüş Gönül ekranında görüntü sönmüş Ölümden korkmakla bitmez bu yarış Sen, sen ol da önce imanla barış Fakire verirsin, açar savuc, yırtık bir elbise, delik bir pabuç. Bilesin ki yoktur fakirlikte suç. Kulu incitmekle bitmez bu yarış. Sen, sen olda önce insafla barış. Yardım defterinde kaç öksüzün var? Kaç yetim giydirdin bugüne kadar? bir vermekle servet mi batar? Zekattan kaçmakla bitmez bu yarış. Sen sen da önce borcunla barış. Kapına geleni savdın başından. Duygulanmadın mı o göz yaşından? Kurtar şu çehreni çatık kaşından. Sevgiden kaçmakla bitmez bu yarış. Sen sen ol önce şefkatle barış. Bak da gör, altına yerler serilmiş. Üstüne yedi kat gökler gerilmiş. Emrine binlerce nimet verilmiş. Hakka kulluk yarışıdır bu yarış. Sen, sen ol da artık Kur'an'la barış.